En büyük şeref Allah'a kulluktur. Nefsine kul olan, şehvetine kul olan, rezil, sefir olur, Allah'a kul olan iki cihana sultan olur. İşitmedin mi, duymadın mı? Züleyha bir sultan ailesiyken nefsine uyduğu için zehir oldu. Hazreti Yusuf'u bir köleyken Allah'a kul olduğu için âli ve sultan oldu.